İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın alimleri ve İmam Şafi'nin bazı alimlerinin yanında bu hadis nedir? Meşhurdur. İmam Ebu Hanife Rahimullah ve onun çizgisinde olan alimler bu ahad hadisleri kabul etmiyorlar. Sebebi ise diyorlar ki ahad hadisler onların yanında zanla bağlı olduğu için akide zanlı olan hadisler üzerine bina edilmez diyorlar. Tabii ki bu. Abu Hanife Rahimullah ve onun çizgisinde olan alimlerin görüşüdür. Tabii ki burada Abu Hanife Cumhur'a muhalefet ediyor. Çünkü Cumhur Abu Hanife ile aynı görüşte değildir. Örneğin mesela Şeyhül İslam bin Teymiye, ondan sonra İbni Hacer El İmam İmamin Navi, Abdurrahman Saadi, İbni Kaym el Cevzi, İmam Malik, Ahmed bin Hanbel ve bunların çizgisinde İmam Bukhari mesela Abdurrahman Saadi var değil mi? Bunlar hepsi ve bunların çizgisinde olan alimler hepsi ahad hadis sahih olduktan sonra hem amelde hem akidede onunla amel ediyorlar sadece burada Abu Hanife Rahimullah ve onun çizgisinde olan alimler ahad hadisleri kabul etmiyorlar akidede kabul, Akide kabul etmiyorlar ve burada internetten şey aldım şimdi Said Kutub diyor ki Akide Said Kutub. Seyid. Seyid diyor ki Akide ile ilgili meselelerde Ahad hadisler esas alınmaz. Bu hususta başvurulacak merci Kur'an'dır diyor. Yani Seyyid Kutub bile bunlardan etkilenmiş. Seyyid Kutub alim değil ki. Değil mi? Seyyid Kutub yani, yani Ama alim değil değildir Seyyid Kutub ama onlardan tabii ki etkilenmiştir. Tabii. Evet. Abu Hanifa Rahimallah işte ve bunun çizgisinde olan alimler bu ahad hadisleri kabul etmiyorlar. Meşhur bile olsa... Yani İslam ümmeti arasında meşhur olmasına rağmen e, İmam Abu Hanife ve onun çizgisinde alimler ahad hadisleri kabul etmiyorlar. Akide de kabul etmiyorlar. Ve örneğin mesela Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, Muaz bin Cebel'i Yemen'e davetçi olarak göndermek istediği zaman veyahut gönderdiği zaman ona dedi ki ey Muaz e, Yemen'e gideceksin ve orada ehli kitap olan insanlarla karşılaşacaksın. Onlara söyleyeceğin ilk söz, ey la ilahe illallah. Kelime tevhiddir. Bunu kabul ederlerse ondan sonra namazı ve ondan sonra İslam'ın beş rükunlarını ona saydı. Bu hadis ahattır. Peki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muaz Yemen'e gönderdiğin zaman kelime tevhid neydendir? de Peki bu tür insanlar bu hadise nasıl bakıyorlar? Akide ile ilgili ise kesinlikle burada kabul etmiyorlar. Meşhur bile olsa dediğimiz gibi İslam ümmeti arasında meşhur olmasına rağmen Abu Hanife ve onun çizgisinde olan alimler bu ahad hadislere yan çiziyorlar. Mesela Abu Hanife cemaatından birisine sorsanız siz bu ahad hadisleri kabul ediyor musunuz? Evet diyor. Evet der. Niçin? E çünkü diyor meşhurdur. E şimdi siz hem bu bu hadisler ahad gözüyle bu hadisler ahad hadisleri zan gözüyle bakıyorsunuz ve ondan sonra meşhur olduğu için kabul ediyorsunuz. Yani burada bir çelişki bir çelişki var. Diyorlar ki yok biz ahad hadisleri ve özellikle meşhur olan hadisleri biz amelde kabul ediyoruz, akidede kabul ediyoruz. E, kabul etmiyoruz. Yani burada gene bir çelişki var yani. Yani burada amel akideden olmasına rağmen burada tefrik ediyorlar, kabul etmiyorlar. Öyle değil mi? Hmm. Tefrik diyorlar. Ve burada e, amel dediğimiz tabi hac, zekat, e, oruç ve buna benzer. Ama Akide'ye gelince mesela iman meselesi ehl-i sünnet vel cemaata göre yani cumhura göre mesela iman ibadetlerle artar günahlarla eksilir. Ama Abu Hanife'nin yanında rahimahullah iman ne artar ne de eksilir. Ve göktekilerle yerdekiler imanı arasında hiçbir fark yoktur diyor Abu Hanife rahimahullah. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde imanın artacağı ve eksileceği dair ayetler var. Örneğin mesela hadis-i şerifte gene Allah eee hadiste Aleyhissalatu vesselam an ru'ye an Rabbihi buyuruyor ki eee yenzidu Rabbena yenzilu Rabbena kul leylete ila sema'i dunya hatta yebqa sulusü'l leyl'i'l ahir feyekulu Rabbena men yed من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني له من يستغفرني له İşte bu hadis ahaddır Bu hadis akide ile ilgili ise kesinlikle kabul etmiyorlar Hadi, والله أعلم وصلى الله على نبيه ومحمد Yani sen diyeceksin ki o da haber bu da haber Yani. veyahut da Mustafa olan hadisler amal konusunda haber olduğu gibi Yani Allah <göttramanla> razı Allah tarafından ve selam haber olduğu gibi amelde de haberdir, akide de haberdir. Niçin amel ile ilgili haberi kabul ediyorlar da akide ile ilgili haberi kabul etmiyorlar. Mesela şimdi diyoruz ki, Naci kardeş diyor ki sana, işte e, Rafaat şöyle şöyle şöyle, sana birisiyle haber gönderiyor. Ve birisi diyor ki, Naci kardeş diyor ki, İlhan arkadaş hacca gidecek. Tamam. Dolayısıyla sen burada onu ne yapıyorsun? Onun vermiş olduğu o kişi, Naci kardeşten dolayı vermiş olduğu haberi ne yapıyorsun sen? Alıp tasdik ediyorsun. Ferdi. Tabii. Dolayısıyla yani amelle ilgili olan ahad hadisler haber olduğu gibi akideyle ilgili olan ahad hadisler o da haberdir. Her ikisi de Allah Celle Cev tarafından ve vesselam'a Cebrail vasıtasıyla ne yapılıyor? Haber gönderiliyor. Peki ni neden bu iki haber arasında ayrım yapılıyor Çünkü diyorlar ki hadis zanna bağlı olduğu için tamam onun için Pekikin <gülüyor> için burada kabul ediyorsunuz ve sen buyurduğun gibi burada gerçekten bir çelişki oluşuyor yani doğrudur yani. Hocam Moaz'ın da akideye girdiği. Çünkü de dört delili sayıyorum. Hanifiler. Seyyid Kutup'lar almaz mı hocam? Hanifiler. Yok bu Seyyid Kutup diyor Nasıl ki akiden konusunda biliyorsunuz Seyyid Kutup Eş'aridir. Bak işte hayır diyor ee, Seyyid Kutup araba şuraya. Seyyid Kutup rahimeullah yani, Rahim yani aşa... akidede Eş'aridir Seyyid Kutup Allah rahmet etsin. Tefsirinde Seyyid Kutup rahimeullah tefsirinde çok güzel şeyler oldu, oldu. <gülüyor> Yok sufi değildir. Hasan el-Banna sufi değildir. Amraset Kutup Sofideyin. Seyyid Kutup Seyyid Kutup Seyyid Seyyid Kutup Yani e, edebiyatçıydı. Hmm. E, i̇lk önce ilk önce sos sosyalizm çerçevesi içerisinde şey yapıyordum. Mücadele veriyordum. Sonra Allah Celle Celalühü işte bu Müslüman kardeşler teşkilatının like yani? Yok yok sosyalizm yani komünizm. komünizm. Ondan sonra işte bunların vasıtasıyla yani Allah Celle Celaluhu onları kendisine kendisinin hidayetine sebep oldular derken ondan sonra işte yazmaya başladı İslam için Yaz yazmaya hmm. başladı derken ondan sonra Amerika'ya sürgün edildi bir ara. Mısırlı? He Mısır'dan Amerika'ya sürgün O da 2-3-4 sene kaldı ondan sonra geldi ondan sonra daha çok yazmaya başladı. Hatta Amerika'da bir kitabı var ismi Amerika Seyyid Kutup Gözüyle Amerika. Orada yani kendisinin görmüş olduğu bazı şeylerini yaptı. Demek istediğim acizane, yani Seyyid Kutub Rahim Allah, İmam Elbani diyor ki, biz diyor Seyyid Kutub'u Kutub birçok şeylerde de takdir ederiz diyor. Ama Seyyid Kutub diyor ki, İmam Elbani Seyyid Kutub alim değil diyor. O normal bir edebiyatçıydı. Ondan sonra özellikle hadis alanında mutahassız olmadığı için, ne yapıyor? Genelde Kur'an'ı tefsir ederken, Kuranını anladıysa onu yazdı. Veya <gülüyor> zihninde, bilgisinde olan bilgileri kullandı. Tamam mı? Ee, düşüncesiyle beraber. Dolayısıyla bu fizilalı çıkardı. Onun için isim ve Seyyid Kutub üzerinde çok büyük şeyler var. He. İşte Allah rahmet etsin. Seyyid Kutub mesela özellikle İhlas Suresinde ee, ondan sonra e, Osman radiyallahu anh'ın üzerindeki bazı sözleri, yani mesela Osman'a çok sert bakışı var. Evet. Ee, e, muaviye karşı yine o şekilde çok sert bakışı var kutup Allah rahmet eylesin yani e, fizilal Kur'an'dan herkes faydalanamaz yani ben, cahil olan insanlar o fizilalı aldığı zaman doğrusunu ve doğru olmayanı beraber alacak ayırt ama ayırt edece, edebilecek bir kişi Ayır bir mi? ilim talebesi ondan faydalanabilir mesela evet. şimdi diyelim ki normal bir lise öğrencisi bir bir lise öğrencisi başka bir lise öğrencisi ona sosyalizmle ilgili bir kitap veriyor. Ne demek sosyalizm? Sosyalizm yani komünizm. komünizm. Allah, bilir. Yani her şey her şey Kendi yani her şeyin e, tab ta, he, yöneten mesela tabiatın olduğunu veya da e, kainatı yöneten tabiatın olduğunu. Hı. her, her şeyin tabiattan olduğunu. Ve burada <gülüyor> mesela e, ne diyordun? Sosyalizm. Yok. Seyyid <Sessizlik> Şey, şey Bir cahil, bir, bir Seyyid Kutup'tan faydalanamaz. Yani şimdi niçin? Mesela şimdi eee Ali der ki şu kitabı oku. O kişi mesela İslam'da İslam'da kültürü ol eee insanda kültürü yoksa o adam almış olduğu o kitabın içindeki doğrusunu ve batlını ne yapacak? Hepsini Hı. birden alacak. Ama bugün ilim öğrencisi olup, ilim talebesi olup, ilim kariyeri gerçekten yerindeyse alıp mesela Mu'tezile kitabını okuyabilir, haricilerin kitabını okuyabilir, cehmiyenin kitabını okuyabilir, Fisilal-Kur'an okuyabilir, efendim sosyalizmi okuyabilir, ateizmi okuyabilir, efendim. İncil'e bakabilir, tavrata bakabilir. Yani şimdiki şu anda ehli kitabın eli arasında olan İncil ve mesela zabur, tavrat gibi şeyler. Niçin? Çünkü bu ilim talebesi veyahut talim bir kişiyi, Bunlara baktığın zaman, tamam mı, bu zikrettiğimiz şeyler içerisinde olan batıl söz onca bellidir. Dolayısıyla o ne yapar? Doğrusunu alır, batılını almaz. Ama bugün bir lise öğrencisi veya normal bir vatandaş bunu yapamıyor. Alır fizilal. Onun için biz geçmişte bakıyoruz. Geçmişte gençler fizilalı, fizilalı okurken veya, veyahut da tefhimül Kur'an, el-Muvdudî'nin el kitabı Allah rahmet etsin derken bakıyorum birçok insanlar birbirine tekfir etmeye başladı. İşte filan kafirdir, filan kafirdir, filan kafirdir, şu kafirdir, bu kafirdir. Bu küfür meselesi gittikçe gençler arasında büyük bir yaygara kopardı. Bakıyorsun ki arkadaşıyla bir ihtilafa düşüyor. işte filan kafirdir. Ufacık bir ihtilaftan dolayı. Bir yani doğrusu işte e, yani e, her kitabı her kişi okuması doğru değildir. Evet. Ve bugün Kur'an ve sünnet, ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnetten nasibini almayan bir kişi, Fizilalı ve da mesela e, İran'dan tercüme edilen bazı kitaplar var. Fadlallah'ın, ondan sonra efendim, Ali Şariati'nin, şu gibi adamlar tamam mı? o da Hümeyni'nin, şudur budur. Ve gençler okudukları zaman bakıyorsun ki hemen şeyleşiyorlar ve biz tamam. e, bazı kardeşlerimizi gördük. İbrahim kardeş belki tanır ismi İbrahim İran'a gitti. Adam şeyi oldu. Bu kitapları okuya okuya okuya şey oldu. Lübnan'a gittiler, İran'a gittiler, efendim Suriye'yi gittiler. Bu kitapların tesiri altında kalıp da oraya gittiler derken bak, baktık ki bu insanlar hepsi Şii'leşti. kendini mezhebini bilmiyor. Kendi dinini bilmiyor. Kendi akidesini bilmiyor. O kitapları okuduğu zaman ne oluyor? Tamamen onlara bağlı kalıyor. E bu doğru değildir tabii. Sen kendi akideni bilmeden, kendi mezhebini bilmeden Kur'an ve sünneti ashabın anlayışına uygun taramadan sen kalkıp da bir Rafizilik veya ta bir Şii, bir Şii alimin tamam mı? Veya ta düşünürün kitabını okursan tamamen ona teslim olursun. Çünkü o adamın nerede hata ettiğini hayırlıikum selam ve bereket. Çünkü o kişilerde hata ettiğini bilmezsin sen. Ha, o zaman böyle bir kişi, böyle bir gencin, böyle bir gencin böylesi kitapları alıp okumakta halimler sakındırıyor. Ama hakikaten ilim talebesidir. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle yani Kur'an ve sünnetten ashabın anlayışına uygun nasibini aldıysa o zaman istediği kitabı gözden geçirebilir. Haricilerin kitapları. Yani biliyorsunuz hariciler Müslümanları tekfir ediyorlar. Ee, büyük günah işleyen kişileri tekfir ediyorlar. Yani içki içen, alkolü içki içen mesela sigara içen, sakalını bırakmayan ee, bütün bunlardan dolayı hariciler ne yapıyor? Tekfir ediyor. Şimdi bir kişi kalkıp da bu mesela cemaat-i tekfir vel hicra denilen yani haricilerin, e, haricilerin doğamcıları. Mısır'da bir, bir cemaat. Kalkıp da bu bunların hazırlamış oldukları kitabı okursa tamamen onlar gibi olur. Yani cemaat ve hicra, veyahut da hizb Tahrir'in kitaplarını okursa Hı -hı. tamamen tekfirci olur. Hı -hı. Niçin? Çünkü ayırt edecek güçte de değildir. Dolayısıyla Hı -hı. her şahıs kalkıp da bu tür kitapların içine girdiği zaman eminun olun kayıp olur. Ve, bir şey hatırlatabilir miyiz? Ha buyurun. Şey, şey ha buyurun. Niye sesi azdır bu? <gülüyor> az, mı, az mı geliyor sesine? Ee, şu an nasıl dayım? Daha <gülüyor> iyi. Şu an daha iyi. Önce selamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Selamu aleyküm ve selamu aleyküm ve berekatuhu. Sizi dinliyorum ben. Dayım mesela biliyorsunuz Türkiye'de özellikle bizim kendilerine itibar ettiğimiz ehli sünnetin yolundan giden Rabbani alimlere maalesef itibar edilmiyor. Yani burada ilkin özellikle İslami cemaatler mesela e, İbn-i Teymiye rahimullah veya i̇bn Kayyum veya işte e, çağdaş alimlerden Bin Bez rahimullah, Elbani rahimullah bunlara böyle düşmanlıkla e, insan yetiştiriyorlar ve ellerindeki kitaplar ya matrudilerin akide kitabıdır ya eşarilerin akide kitabıdır veya Rafizilerden etkilenen biz bunlara şünni diyoruz. Yani şünni, yani ne sünni ne şii. Sünni gibi görünüyor şünni. ama aslında <gülüyor> e, şii gibi düşünüyor bunlar. Dolayısıyla bunlar dinlerini bu kitaplardan alıyorlar. Yani fizilaldır. Elindeki işte tefsirle ilgili kaynaklar fizilaldır ya da mevdudidir. Veya başka başka eserlerdir. Yani gerçekten ilmin kendisine ulaşamıyor ve e, bir cemaatin içerisinde, en samimi bilinen belki de önderleri, kocaları veya bu İhvan çizgisinde giden e, İhvan çizgisinde giden insanlar kesinlikle onlar bile mesela ehli sünnetle muhalif oldukları birçok konu var. Akideleri bakıyorsun ehli sünnetten mesela muatıla oluyorlar, taptilci oluyorlar veya farklı Hı. az önce söylediğim. yani bu kişilerin Başı durumu nedir sizce? Yani bunlar ne yapmalıdır? Gerçek ilim Allah azabacağını az az denadı. bir daha. Ha yeni kardeşler indiriyorsun. Kayıp <gülüyor> edeceksin. Kur'an ve sünnete uygun. İki e, e, var orada bak. E, yetim, et, var. Geç, ve şey. İnsanlığa Ellerindeki ilmi de gerçek e, değil, Yazıyor ama, bir şey anlayamıyorum e, ben ondan. Şiirlerin hali nedir? Yani. Hı, yani, bunlar yani. Bunlar bunu masum biliyorlar. Seyit kutub'un veya Hı, İbrahim abi. <gülüyor> Soru çok güzel maşallah hocam kaydediyorum. Ee, cevaplayın inşallah. Kaydediyorum ben. Tamam, tamam ben soru anlaşıldıysa inşallah ben dinleyeceğim. Kaydediyorum hocam haberin olsun. İbrahim, İbrahim abi. Ses ses biraz şey geliyor ya yine azaldı biraz önceki gibi. Ha zavul mu şu an? Ha şu an iyi. Sesinizi sesini, çok iyi alıyoruz. Ha tamam. Tamam sizin de güzel. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. He anlaşıldı. Ee, aslında doğru söylüyorsunuz. Ee, bugün bir genç bir genç ilk önce akidesini ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnetten almalı. Diyeceksin ki bir genç nasıl akidesini Kur'an'dan ve sünnetten alacak? Çünkü bir genç örneğin ee, ortaokul'da okuyan vehutta lisede okuyan ve Türkiye Türkiye konumunda Hatta üniversitede okuyan bile tamam mı? Türkiye konumu gibi Fransa konumu gibi veyahutta İslam Cumhuriyetleri konumu gibi e, özellikle yani Acemi toplumda olan konumlarda e, dinlerini ilk önce Kur'an sünnet ashabın anlayışına gön. ama diyeceksin ki ya bu genç böyle bir genç akidesini nasıl olur da Kur'an'dan ve sünnetten alacak? Doğru. Bu genç Kur'an'dan ve sünnetten hüküm istinbat edemeyeceğinden dolayı Kur'an'ı ve sünneti ashabın anlayışına uygun bilen Rabbani alimlerin kitaplarına müracaat etmesi gerekiyor. Ve Rabbani alim dediğimiz zaman icabında birisi şöyle bir soru sorabilir. Der ki yani siz ne demek istiyorsunuz? Örneğin mesela yani Abu Hanife Rabbani değil midir? Abu Mansur Rabbani değil midir? E, Abu Musa, A, Abu Hasan el-Eşarim Rabbani değil midir? veyahutta işte Mısır müftüsü, Süriye müftüsü, şu müftüsü bunlar Rabbani değil midir? Biz deriz ki biz her Müslüman Rabbani'dir deriz. Genel isim itibariyle. Ama biz şahısları tayin edeceğimiz zaman biz ona bakarız. O zaman bir genel anlamda Rabbani var. Bir de özellikle veyahut da hususi manada bir Rabbani var. Hususi manada dediğimiz zaman o kişi Kur'an'dan ve sünnetten istimbat etmiş olduğu ahkam ister akidede olsun ister ahkamda olsun. Ashabın anlayışına uygun olmayıp o aktarmış olduğu ilmi de kendi nefsinde de yaşamıyorsa, tabi ki bu Rabbani değildir. Rabbani demek, harfiyen, etikaden, ondan sonra söz ile, ondan sonra amel ile ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnete uyan kişidir. Biz deriz ki, bütün Müslümanlar Rabbani'dir. Tamam mı? Ama genel anlamda söylüyoruz. Ama kalkıp bir şahıs tayin edeceğimiz bakarız mesela, adam kalkıp da mesela Abu Mansur'un inancına göre Allah Allah'ın arşta olup olmadığı tarifine baktığımız zaman biz bakıyoruz ki, ki bu hayır işte bu şu ayete bu hadise ters düştüğü için burada Abu Mansur Allah rahmet etsin hata etmiş. Abu Hasan burada hata etmiş. Filan müftü burada hata etmiş. Biz şahısları yani bütün varlıklarıyla hata ettirtmiyoruz şüphesiz ki Abu Nasr Allah rahmet etsin isabet ettiği çok şeyler var. Ve Yahutta Seyyid Kutub Allah rahmet etsin isabet ettiği birçok şeyler var. Ve Yahutta Hasanül Benna ve Yahutta işte mesela efendim mesela tarikat ehline bakacağız mesela Şeyh Hazreddin ve Yahutta Şeyh Nakşibend ve Yahutta Abdülkadir Geylani ve Yahutta Rifaai ve bu tür alimler ister geçmişte olsun ister çağdaş olsun Tamam Biz bütün bunlara Müslüman gözüyle bakarız. Biz haricilere bile Müslüman gözüyle bakıyoruz. Ehli sünnet vel cemaatiyyini, selef uleması haricileri tek tekfir etmediler. Çok az bir grup haricileri tekfir ettiler. Selef alimlerinden mesela. Mu'tezile grubunu yine o şekilde. Ne için? Tevil yaptıkları için onları tekfir etmediler. Hatta selef uleması selef uleması rafizi olan toplumu bile tekfir etmiyorlar genel itibariyle. Ama diyorlar ki alimleri tamam mı? Alimlerini tekfir ediyorlar. Niçin? Çünkü alimleri hakikati bildikleri için bilmelerine rağmen ne yapıyorlar? İslam'ı kendilerinin anlayışına uygun kendi toplumlarına sunuyorlar. Dolayısıyla alimlerini tekfir ediyorlar. Ama normal vatandaşı tekfir etmiyorlar. Dolayısıyla bugün bir Müslüman genç ilk önce ilk önce gerçek bir akideye sahip olabilmesi için selef ulemasının yazmış olduğu kitaplardan geçmesi gerekiyor. İlk önce esas kaidayı oda ortutturacak, ondan sonra belli bir ilma sahip olduktan sonra biz deriz ki kitaplara gir. Haricilerin kitaplarına gir, maturidilerin kitaplarına gir, mütezzelerin kitaplarına gir, sosyalizmi oku. Efendim istediğin, istediğin kültürü okuyabilirsin. Niçin? Çünkü sen okuyacaksın ve o kitabın hata ettiği veyahut o, o kitabı yazan kişinin hata ettiği konuları ne yapacaksın? İslam ümmetine sunacaksın ve diyeceksin ki evet şu kitapta şu şu şu, şu hatalar var, şu şu şu doğruluklar var. Onun için mesela... Bir tane Mısırlı kardeşimiz var. Şu anda Fizilal Kur'an üzerinde bir çalışması var. Seyyid Kutub Allah rahmet etsin. Seyyid Kutub'un hata ettiği yerler ile isabet ettiği yerleri şey yaparak birbirinden ayırt ederek aynen İmam Elbani'nin hadisleri taradığı gibi. İşte zayıf hadisler, sahih hadisler. Bu kardeşimiz şu anda Seyyid Kutub'un Fizilal'ını bu şekilde bakarak isabet ettiği ile hata ettiği şeyle ayır diyecek. işte burada hata ettiği ve talik yapıyor haşiyelerde. Ha o zaman bu tasfiye edildikten sonra tamam sen okuyabilirsin. Onun için İmam Albani rahimehullah onun onun kaidesi şu. Diyor ki bizim hedefimiz at-tasfiye ve terbiyedir. Ne demektir at-tasfiye ve terbiye? Ey İslam'a İslam'a giren bid'atlar, hurafeler, şirkler şunlar bunlar tasfiye edip özünü alıp Müslümanlara sunarak ondan sonra Müslümanları o tasfiye edilmiş öz İslam'ın üzerinde terbiye etmek. Hocam ses gitti. Ses gitti. gitti. Yok sessiz sorun yok devam et hocam. Öyle be. Ben kaydediyorum yollarım İbrahim. E. Tamam. İbrahim ki gidecekti o zaman. Tabii tamam, ders Siz saat Siyamat bize hocam. Ben kaydediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun için İmam el-Bani rahimeullah diyor ki İlk önce İslam uleması İslam'ı İslam'ı bid'atlardan, kurafelerden, tamam mı? Ondan sonra fasit tevillerden tasfiye edip Müslümanları o tasfiye edilmiş İslam üzerinde terbiye etmeleri. Doğrusu ilim öğrencilerine, yani ilim talebelerine ve yahutta ustad denilen şahıslara çok büyük bir görev düşüyor. Kur'an ve sünnetten nasibini alan bir ilim öğrencisi etrafında toplanacak gençleri bu şekilde yetiştirmesi gerekiyor. Yani attasfiye ve terbiye kaidesini onlara güzel bir şekilde göstererek doğru olmayanlara, güzel bir şekilde onlara işte bunlar doğru değil bunlar hatadır doğru olanlar da işte bunlar doğru ve bu doğrular üzerinde o gençleri ne yapma terbiye etmek ve özellikle başlangıçta bu gençlere küfür müfür meselesini götürmemek çünkü bu gençler başlangıçta Kur'an ve sünnette kültürü gereği gibi almadıkları için ister istemez kendi aralarında tartışma yaptıkları zaman ne yapacak o şunu veya da bu onu tekfir edecek ha ilk önce ilk önce esas esas akideyi öğretmek lazım Müslümanların arasında ihtilaf ihtilaflı olmayan şeylerden başlamak lazım ve bu da selef alimlerin kitaplarından bunu bunları buradan beslemek lazım emin olun biz geçmişte bakıyoruz biz geçmişe baktığımız zaman üç tane, beş tane genç meselen bir müddet beraber çalışma yaparlar. Aralarından sonra filan şu kitabı okumuş, diye de şu kitabı okumuş ve o şu kitabın tesiri altında kalıyor. Bu da bu kitabın tesiri altında kalıyor. Ondan sonra bir tartışmada birbirlerinden ayrılıyorlar. Oldu, oldular iki kutup. O dört kişi oldular. İki kutup. Yani baş ve etrafındaki iki kişi. Diğeri de baş ve etrafında iki kişi. Derken bu baş ve etrafında İki kişi olan şahıslar çoğaldılar. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz kişi oldular. <gülüyor> yine yeter, yeterli bilgileri olmadığı için bakıyorsun ki yine onlar kendi aralarında ihtilafa düştüler. Yine o iki kutuba ayrıldı. Ve Biz bakıyoruz geçmiş fırkalar hep bu şekilde ayrıldı, çoğaldılar. Mesela biz rafizilerin fırkalarına baktığımız zaman sayacak olursan yani... Yüzlerce fırka, yüzlerce fırka şu anda mesela Irak'ta, İran'da aynı İthna Eşeriye fırkasına mensup olmalarına rağmen o şunu tekfir ediyor, bu bunu tekfir ediyor. Nice fırkalar, hepsi İthna Eşeriye'dir. Niçin? Çünkü her hocanın Yahutta her başın kendi anlayışına göre bir yol tutmuştur. Oysa ki anlayış... Kur'an sünnet ve ashabın anlayışı olması gerekiyor. Bizi bir noktadan toparlayacak şey ashabın anlayışına uygun olan Kur'an ve sünnettir. Biz Kur'an'ı ve sünneti ashabın anlayışı dışına bir meseleyi bir mesele açıklamak istersek mutlaka ihtilafa düşeceğiz. Onun için Ali Satt ve selam hepinizin bildiği gibi Geçmişte Yahudiler işte şu fırkaya Hristiyanlar şu fırkaya benim Gelecekte diyor benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak Tabii ki bu Yani asıl etibariyle olan 73 fırka Ama biz bakıyoruz ki Bu fırkalar nice fırkalar Mesela hariciler hemen hemen 7-8 tane Fırkaları var Mu'teziler yine o şekilde İthna yine o şekilde. Efendim Hariciler yine o şekilde. Maturi, mesela şu anda biz bakıyoruz ki Abu Mansur'un kitaplarını okuyan insanlar mesela Abdullah el-Hebeşi ile Es-Sakafa baktığımız zaman o buna uymuyor, bu da buna uymuyor. Birçok meselelerde birbirleriyle çelişiyorlar. Ve biliyorsunuz bu her ikisi de maturididir. İster Abdullah el-Hebeşi olsun, ister Es-Sakaf olsun. <gülüyor> Niçin? Çünkü asıl Asıl Kur'an sünnet ashabın anlayışına olmadığından dolayıdır. Onun için biz terbiye edeceğimiz çocuklar veya da gençler veyahut da gençler tasfiye edilen İslam üzerinde onları terbiye etmemiz gerekiyor. O da selef alimlerin çizgisinden geçmek lazım. Ve bu selef alimle dediğimiz zaman mesela örneğin biz İmam Bukhari'nin kitabına baktın hena baktığımız zaman mesela tamam mı bakıyoruz ki akidede %100 hedefi bulmuş. Biz bakıyoruz ki mesela Ennesai akidede hedefi bulmuş. Ebu Davud bulmuş, İbn Mace bulmuş. Ama bunların kitapları arasında da içinde de bazı zayıf hadisler var veyahutta uydurulmuş hadisler var ve onlara işaret ediyorlar bu alimler. Onun için şu anda bu kitaplar tasfiye edilmeden önce İmam el Bani gibi veyahut Haşaker gibi veyahut şu yani mesela Şevkani gibi, Sanaani gibi efendim yani bu çağdaş alimler gibi <gülüyor> bu kitapları tasfiye etmeden önce bir şahıs Süneni Tirmizi veyahut İbn Mace'i eline aldığı zaman içindeki bütün hadisleri "Kala Resulullah, Kala Resulullah, Kala Resulullah." <gülüyor> Halbuki ila hadisler var ki Ali ve vesselam'a, Ali Sattu vesselam'ın sözleri değildir. Siz gelme hocam. Musa abi. Şu an alıyoruz sesi. Eh. İbrahim sen misin? benim ben alıyorum. Efendim. Tamam Musa abi herhalde çıktı da öyle. Ee, tamam. Ee, ben ben alıyorum sesi. O, tamam. Onun için yani <gülüyor> benim aciz kanaatimle diyorum ki başlangıçta bir genç rastgele kitapları okumaması lazım. İster fırkalarla ilgili olsun, ister akideyle ilgili olsun, ister ister kültürel bilgiler olsun. Niçin? Çünkü yeterince belli bir bilgiye ya sahip bilgiye sahip olmadığı için her an için, her an için sapabilir ve saptığı zaman bir yerde saptığı zaman beraber kalkıp oturduğu kardeşlerle ihtilafa düşecek ve ihtilafa düştükten sonra kutuplaşacak, kutuplaşacak ve kutuplaştıktan sonra kendi kutupu için var gücüyle mücadele verecek. Ve var gücüyle mücadele verdiği zaman diğer de aynı mücadeleyi verecek derken o zaman bu iki kutup dün birbirleriyle sevişirken bugün birbirlerine kafir diyorlar. Belki de elinden gelse onu öldürmek ister. Ve Onun için biz geçmişte Türkiye'de baktığımızda mesela ben yani her ne kadar Türkiye'de değilsem de yani biz izliyorduk mesela Hizbullah örgütü mesela iki cemaatı. Tamam mı? Bir ilim, ilim kitabevi bir de ee, menzil. Efendim? Men, menzil. Menzil kitabevi. Bunla bu iki bu iki e, cemaat etrafında olan gençler hep birbirlerini öldürüyorlardı. Camiden çıkıyor, sattırla arkadaşını öldürüyor. O da Müslüman, bu da Müslüman. Yani neden? Çünkü almış oldukları bilgi ashabın anlayışına uygun olup Kur'an ve Sünnet'e dayanmadığı için kendi hocaların anlayışlarına uygun edindiği çizgiler uğrunda ne yapıyorlar? Birbirlerini öldürüyorlar ve birbirlerine kafir diyorlar. Bunu biz geçmişte gördük. Bundan, bundan önceki geçmişlerde de gördük kitaplara baktığımız zaman hariciler gibi mesela hariciler Ali'yi tekfir ettiler. Hariciler dördüncü halifeyi tekfir ettiler. Dolayısıyla eğer o insanlar böyle bir kişiyi tekfir ediyorlarsa bu zamanda yani fitnenin kol gezdiği bir dönemde yeterince kültürünü Kur'an'dan ve sünnetten ashabın anlayışına uygun almadığı zaman haliyle işte onu bunu şunu tekfir edecek. Onun için ben şahsen başlangıçta olan bir gencin hemen Fizilal Kur'an'ı eline alıp okumasını tavsiye etmem veya da bir mu'tezile bir mu'tezilinin yazmış olduğu kitabı hemen alıp onu okumasını tavsiye etmem. Veya da bir haricinin veya da bir hizb ut-tahrircinin yazmış olduğu bir kitabı ben o kitabı okumasını tavsiye etmem. Niçin? Çünkü o seviyede değil. O seviyede değil. Bugün mesela ilkokul ilkokul öğrencisi Birinci sınıf ilkokul öğrencisi ile 5. sınıf ilkokul öğrencisi arasında fark var. Sen kalkıp çocuğu 6 yaşındaki çocuğu kalkıp da sen ilk okul 1. sınıfa yazacağına kalkıp da 5. sınıfta yazarsan o çocuk hiçbir şey algılayamaz. Dolayısıyla bu da böyledir, seviyelidir ve merhalelidir. Merhale merhale. Ha o zaman ilk önce biz bu gençleri elimizden geldiği kadar selef alimlerin kitaplarına bakarak o gençlerin seviyesine göre onlara vereceğimiz bazı şeyler olmalı. Böyle basamak basamak tıpkı merdiven gibi yani biz birinci basamaktan yirminci basamağa birden çıkamıyoruz basamak basamak atlıyoruz ve yirminci basa basamağa çıkıyoruz okullar yine o şekilde okul birinci sınıf ikinci sınıf üçüncü sınıf dördüncü sınıf beşinci sınıf altıncı sınıf şimdi 8'e çıkmış mesela. Yani önce işte beş ondan sonra işte üçü e, bir iki üç orta ondan sonra bir iki üç lise ondan sonra üniversite ondan sonra efendim e, doçentlik doktor profesör falan filan. Yani bu hepsi bu, bu şekildedir. Eğer bu tür bu tür tahassüsler böyle ise tamam mı? Dünyavi tahassüsler böyle ise vallahi İslam bundan çok daha evladır. Ve siz biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 13 sene boyu La İlahe İllallah'a davet etmiş. Ve bunu Seyyid Kutub Rahimeullah e, bir kitabında bunun üstünde baya yani çok güzel bir şekilde duruyor. Her ne kadar hata ettiği bazı konular varsa da o kitapta. 13 sene La İlahe İllallah ne amel vardı ne şu vardı ne bu vardı hep akide akide akide halbuki bu La İlahe İllallah'ı Arap toplumu benden senden ondan şundan bondan çok daha iyi bir şekilde manasını anlıyorlar biz muslümanlar şu anda diyoruz ki la ilahe illallah muhammedan rasulullah ama manasını bilmiyoruz bir Müslüman kardeşime sorsam dese ki sen muslüman mısın evet kelimeyi şehadeti biliyor musun evet söyle bakalım söylüyor bunun manası nedir diyor ki bilmiyorum halbuki selef uleması diyor ki tevhid kelimesinin manasını bilmeyen her an için şirkle baş başa kalabilir Şirki bilmeyen bir insan şirke düşer. Fenersiz karanlık bir yerde fenersiz bir kişi çukurlar arasından geçerse fenersiz bir insan peş peşe hep çukurlara düşer. Yeterince ilmini ashabın anlayışına Kur'an ve sünnetten almayan bir kişi her an için hatalara düşebilir. Ve düştüğü zaman başkasını da düşürttürür. Ve başkasını da kafir diyecek. Tabii o kafir deyince diğeri de onun gibi olunca Aynen onun seviyesinde olunca o da ona kafir diyecek Ve efendim işte görüyorsunuz şu ana kadar hep bu şekilde e, ihtilaflar gittikçe e, çoğalıyor Hatta biz bakıyoruz şu anda selefi kardeşler arasında bile ihtilaflar çoğalıyor Ve bu arkadaşlar arasında bakıyoruz ki hep birbirlerin aleyhinde konuşuyor ya Biz bunu görüyoruz ve isim vermek istemiyoruz Mesela diyelim ki bir selefi kesim namazın terkinden dolayı tekfir ediyorlar. Bir selefi kesim namazdan dolayı tekfir etmiyorlar ve bunlar birbirlerinin aleyhindedir. Ama biz bakıyoruz ki Ahmed bin Hembel İmam-ı Şafii'nin öğrencisi olmasına rağmen i̇mam Şafii namazın terkini küfür görmüyordu. Ahmet bin Hembel namazın terkini küfür görüyordu. Ama bunlar hiç birbirlerinin aleyhinde mücadele vermediler. Birbirlerine karşı zıt mücadele vermediler. Bilakis birbirlerinden faydalı aldılar. Ve İmam Şafii diyor ki ben diyor Bağdat'tan çıkınca bir tek öğrenci bıraktım o da Ahmet bin Hembel'dir diyor. Bunlar birbirlerine karşı hiçbir zaman. Niçin? Çünkü asıl menheci anladılar. Asıl akideyi anladılar. Fere'i meselelerde her ne kadar birbirlerine karşı ihtilafa düşmüşlerse de birbirlerini tekfir etmediler. Ve birbirlerine karşı mücadele vermediler. Bilakis akis beraber çalıştılar, yardımlaştılar ve birbirlerini anlamaya çalıştılar niçin? çünkü esas temelden çıktılar biz öyle diyor. biz hep üstten geliyoruz alpan değil yani temelden değil damın üstünden geliyoruz temelden hiçbir bilgim yok sıfır desem ki la ilahe illallah muhammedin resulullah anlat bana bilmiyor onu anlatsa diğerini anlatamaz onu anlatsa üçüncüsünü anlatamaz ha, o zaman biz ilk önce kendimizi ve gençleri ilk önce temel bilgileri vermemiz gerekiyor Temel bilgileri güzel bir şekilde tasfiye ettikten sonra o temel bilgiler üzerine terbiye edilir. Ve hoca bakar veyahut da ilim telebesi bakar bu öğrenci gerçekten yetişmiştir. Belli bir seviyeye gelmiş ondan sonra der ki işte sen şu şu şu, şu konularda veya da şu şu sahalarda konuşabilirsin. Ve biz geçmişte bakıyoruz ki geçmiş alimler bir hoca kendi öğrencisine icaze vermediği müddetçe o öğrenci kalkıp da İslam adına konuşamıyordu. Mutlaka onun hocası ona icaze verecek. Yani bugün mesela okullarda olduğu gibi. Öğrenci işte birinci sınıfta, beşinci sınıftan ilk okul diploması alıyor. Diğeri ortaokul, derken lise, derken üniversite, derken doçentlik falan. Ha Yani belli. Ama bu demek değildir ki yani doçent olan veya da doktor olan İslam'ı yani İslam'ı A'dan tazeye kadar biliyor. Hayır. Doktor olan bir kişi belli bir meselede tahassüs yapıyor. Ve o meseleyi şöyle az çok kavrayabiliyor. Ama diğer tahassüslarda, diğer konularda bilgisizdir. Onun için biz şahsı, şahsı değerlendirdiğimiz zaman akidesine ve bilgisine göre ve ameline göre değerlendirmemiz gerekiyor. Aşırı gitmek doğru değildir. Müslüman ilim öğrencisi gayet vasatçı olması gerekiyor. İster, i̇ster kendi selefi kardeşlerine karşı olsun, ister muhalif olduğu Müslüman kardeşlere karşı olsun, ister tarikata karşı olsun, ister huancılara karşı olsun, ister efendim. Yani <gülüyor> Müslüman davetçi bütün gruplardan, bütün çağdaş cemaatlerden bağımsız Kur'an sünneti ashabın anlayışına bağımlı olması gerekiyor. Çünkü bir şahıs belli bir mezhebe ve belli bir gruba bağımlı kalırsa o zaman o grubun aşırılığı üzerinde büyüdüğü için ne yapacak? Orada mutaassub olacak. İster o grupta, ister o mezhepte, ister o görüşte. Biz bu taassubu Müslüman gençlere ne yapmamız gerekiyor? ancakte etmememiz gerekiyor. Taassup doğru bir şey değildir. Müslümanın taassubu tek kelimeyle Allah'a, Resulüne ve Ashab'a olması gerekiyor. Eee daimi a'lem. Ha buyurun. Bir şey, yani belki vakit yoktur soru cevap vermeye ama inşallah sonra alın. ders ders dersimizin vakit vakti Dersimizin vakti buçuk, geçiyor ders bak. 5.30'da başlayacak. Bir vakit var soru inşallah kaydediyorum i̇nşallah. ben. Hı? Çok da faydalı oluyor elhamdülillah. Eyvallah çünkü konuyla alakalı ben soracağım. Birincisi ihtilaflar nasıl çözülür? Yani madem bu kadar fırka oluyor bu kadar insanlar ihtilaf içerisinde düşüyorlar. Bu ihtilaflar nasıl giderilir? Bu konuya değinirseniz bir. E, i̇kincisi de cemaati nasıl anlamalıyız? Yani bu soruyu sormamızın sebebi e, insanlar her Müslüman bir cemaatla beraber yetişiyor veya oturup kalkıyor, ders halkalarına katılıyor. Ancak şöyle bir anlayış gelişiyor. Yani kendi cemaat anlayışını belki de Kur'an ve sünnetin üstünde tutanlar görüyoruz. Ya da cemaata şurayı ekliyor. Yani mesela örnek verelim. Biz bir odada şu an on kişi oturduk ihtilaf ettik. Diyelim ki biz dokuz kişi bir konuda beraber olduk ama bir kişi bize ihtilaf etti, muhalefet etti. Ancak o bir kişinin delili var. Örnek görüyorum bu akideyle ilgili bir mesele olur, fakir bir mesele olur. Onun delili var ancak geriye kalan dokuz kişi birleştikleri halde delilleri yok. Bunun üzerine içeriye giren on birinci kişiye ihtilafımızı söylediğimiz zaman o şöyle söylüyor. Diyor ki yine ben cemaatten yanayım. Yani yani çoğunluk kimse hemen ona icabet ediyor. Hak sanki oymuş gibi uyuyor. Dolayısıyla tek kalan kişinin deliline itibar etmiyor. Hüccetine itibar etmiyor. Cemaati nasıl anlamalıyız? Cemaata nasıl bakmalıyız? İnşallah bu ikisine cevap verirseniz Allah razı olsun. Evet soru çok güzel hocam buyurun. Evet vardır? Ya Şimdi... <gülüyor> Biliyorsunuz e, temel prensipleri bir kişi temel prensipleri ashabın anlayışına uygun kavramadığı müddetçe mutlaka ihtilaf olacak. Ashab arasında mesela enferein meselelerde ihtilaf olmuştur ama hiçbir bir hiçbir, hiçbir zamanda birbirlerini tecrih etmemişlerdir. Örneğin Umar bin Hattab radıyallahu anh ile Ammar bin Yasir Teyemmüm hadisesini hepiniz biliyorsunuz İkisi bir gecede ikisi hamamcı oldular Bir gazve esnasında Gazveye gitti derken yattılar Ondan sonra kalkınca O da ihtilam oldu Bu da ihtilam oldu Namazdan dolayı Teyemmüm'ü ikisi de biliyor işte bir kişi mesela suyun yokluğunda bir kişi abdest namazı için nasıl temmum alması gerektiğini her ikisi de biliyorlar. Ama e, cenametten dolayı hususun nasıl yapılacağını bu konuda ve vesselam'den bilgi edinmedikleri için ve o gece ikisi de ihtilam oldukları için birisi ne yaptı? Ammar bin Yasir radıyallahu anh böyle kendini toprak içerisinde affedersiniz. Hani eşek böyle toprakla şey yapıyor ya. Develeniyor. Develeniyor, he, develeniyor ya. Ammar bin Yasirrahim radiyallahu anh aynen bu şekilde yaptı. Kıyas yaptı. Dedi ki eğer e, namaz için şu şekilde temmum alınıyorsa o zaman gusül için bütün kişi, bütün vücudunu ne yapın Şey yapar. he. Yani niçin? Onu nereden aldı? Kıyası nereden aldı? Su dökmekten anladı. Çünkü Abdest aldığı zaman işte ellerini ondan sonra ağzını, efendim burnunu, yüzünü, ellerini, başını, ayaklarını. Ama usul olduğu zaman işte baştan ta tırnağa kadar her tarafını su ile yıkıyor. O zaman dediğim madem ki biz yıkanmak baştan tırnağa kadar su ile yıkıyorsak o zaman usuldan dolayı da aynen baştan tırnağa kadar her tarafımızla toprak içerisinde ne yapacağız? He, debeleneceğiz. Ömer radıyallahu taala ne yaptı? Ömer radıyallahu taala bu o da bu konuda il, bilgisi olmadığından dolayı ne yaptı? O da namazı terk etti. Namazı kılmadı. Ammar o şekilde toprak içerisinde demelenerek namaz şey gusül abdestten çıktı. Ömer radıyallahu an gusül yapmadı. Onun yaptığını da yapmadı ve namazı terk etti çünkü cünüptür ve cünüp olan bir kişi namaza yaklaşamaz. Ve bu hadiseden dolayı Ali Satt ve seleme ne yaptılar? Aktardılar. Ali Satt ve dedi ki Ammara, yani sen bunun yapmana gerek yoktu. Tamam mı? İşte şu şekilde elini yere vuruyor, iki elini yere vuruyor. Ondan sonra yere vurduktan sonra işte yüzüne, ondan sonra sol el sağ, sağ elin avucu üzerine, sağ elde sol avucun üzerine vurarak işte bu sana yeterlidir dedi. Tamam mı? Ve niçin? Çünkü bu konuda bilgileri olmadığı için. Bu da istihad etti, bu da hata etti, o da istihad etti, bu da hata etti. Ve burada her ikisi, her ikisi hata ettiler. Ali Satt ve vefatından sonra, arada çok zaman geçtikten sonra, Ammar bin Yasir, Ali Satt ve almış olduğu bu hadis ile ne yaptı? Müslümanlara aktarmaya başladı. Onlara anlatmaya başladı. Ve Umar radiyallahu teala'nın, Umar'ın bu hadiseye dayanarak işte ve vesselam'dan işittiğini, Müslümanlara aktardığını duyunca onu çarptı. Gel bakalım, sen şöyle şöyle şöyle konuşuyormuşsun. Sen bunu nereden aldın? Bu bilgiyi nereden aldın? Dedi ki ya emiril müminin dedi. Hatırlamıyor musun? Hani bir gece işte vazvede, vazvedeyken ikimiz de ihtilam olmuştuk. Ondan sonra işte ben böyle yaptın, sen böyle yaptın. Ondan sonra Aleyhisselam'a söyledik. Bana dedi ki işte böyle. Dedi ki ben hatırlamıyorum. Dedi ki ben bunu hatırlamıyorum dedi. Allahu Ekber. Umar bin i Khattab o hadiseyi unutuyor. Şeytan ona unutturdu. Tamam mı? Ve dolayısıyla dedi ki ya emiril müminin. Eğer istersen ben bir daha bu meseleyi konuşmayacağım. Yok dedi. Ben seni yasaklamıyorum. Tamam mı? Ama... Senin söylediğinden de ben sorumlu değilim. Ve yine Umar ile Ammar yine o emiril müminin bu da ona tabi olan bir kişiyi ne birbirleriyle birbirlerine düşman oldular ne de birbirlerini tekfir ettiler ve gayet güzel bir şekilde onun biatına bağlı kalarak vefat edinceye kadar onun doğruluğunda kaldı. Hani biz bu Müslümanlı biz Müslümanlar o seviyede olmadığımızdan dolayı ufak bir ihtilaftan dolayı hemen ne yapıyoruz? Kutuplaşıyoruz ve birbirimize karşı mücadele veriyoruz ve birbirimizin aleyhinde çalışıyoruz. Biz birbirimizi tekfir ediyoruz. <gülüyor> Hatta aynı cemaatten bile olsa yani mesela. İkincisi cemaat meselesi. Biliyorsunuz İslam'ın hakim olmadığı bir anda grupların çoğalması gayet normal bir şeydir. Hilafetin yokluğunda, imametin yokluğunda bütün Müslümanları bir bayrak altında toplamak mümkün değil? Veyahut Yahutta bir görüş altında toplamak yine mümkün değil. Dolayısıyla burada alimlere ve ilim talebelere düşen görev şu. Alimlere ve ilim talebelere düşen görev onların etrafında toplanan gençlerin selef alimlerin kitapların içine girerek o gençlerin seviyesini tespit ettikten sonra seviyelerine göre bilgileri vermek. Diyelim ki bir kişi tevhid merhalesini bitirdi. Tıpkı bir, ilkokul birinci sınıfını bitirdiği gibi. O zaman ikinci sınıfa gitmesi girmesi gerekiyor. Bugün tevhidi bilen bir insan, tamam mı? Şirki bilen bir insan hemen ikinci merhalaya aktar. Ve bu şekilde birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak Dolayısıyla bugün piyasada olan cemaatler hepsi Abu Mansur akidesine bağladılar. Biz toplumumuzu konuşalım. Biz Türk olarak mesela Türkiye'deki cemaatler hepsi Hanefi'dir. Sorduğun zaman ameldeki mezhebin nedir? Diyor ki ben ameldeki mezhebim Abu Hanife'dir. Peki akidedeki mezhebin nedir? Diyor ki ben akidedeki mezhebim abu mansur el maturidinin akidesidir subhanallah. subhanallah peki diyoruz ki yani niçin hani fıkıhta bunu kabul ettin de akidede kabul etmeyi bunu kabul ettin çünkü diyor abu mansur abu hanifeden akidede daha şeydir diyor daha sağlamdır veyahut da diyor abu hanife akideyi geniş kapsamlı o an için şey yapmadı abu mansur kendi anlayışına uygun geniş kapsamlı bir şekilde bu Müslümanlara aktardı ve biz Abu Mansur'un kitabını okuduğumuz zaman sanki Abu Hanife'nin kitabını okuyormuşuz gibi halbuki bu doğru değil <gülüyor> yani Abu Hanife biliyorsunuz selefi bir insandır akidede selefi bir insandır iman, iman konusunda müstesna cumhur ile ihtilafı var Arş, Allah Celle Celaluhu'nun arş üzerinde istiva meselesinde dolayı. Mesela biz bakıyoruz ki, Abu Mansur'un akidesiyle Abu Hanife'nin akidesi arasında dağlar kadar fark var. Onun için Abu Hanife Rahim e diyor ki mesela, her kim dese ki Allah arş üzerinde değildir, o kafirdir. Abu Mansur ise diyor ki, tamam mı? Allah Celle Celaluhu arş üzerinde istiva, biz zatiyle istiva etmiş değildir. Peki bu, buna göre Kafirdir. Bu da buna göre kafirdir. Ve bu akideye sahip olan insanlar biz bakıyoruz ki Türkiye'de değişik cemaatler ismi altında birbirlerine karşı mücadele veriyorlar. Örneğin isim vermekte de bir ve is yok genel olarak. Şahıs değil cemaat olarak. Mesela Süleymancı cemaatı. Henefi dirler. Akide'de Henefi. Abu Maturidi, fıkıhta Henefi. Nur cemaati. Nur cemaatı tabi hepsi değil. Özellik mesela çünkü nur cemaatı kimisi şafiidir, kimisi hanefidir. Özellikle Orta Doğu, şey Güney Doğu'da e, e, said Nursi'nin cemaatına bağlı olan insanlar mesela Diyarbakır, Mardin kimisi şafiidir, kimisi hanefidir. Ama biz bakalım, bakıyoruz ki mesela Fethullah Hoca'nın cemaatı. Fethullah mesela Fethullah Gülen fıkıhta hanefidir, akide de maturidir. Peki neden her iki anlayışta birleşmelerine rağmen niçin bu Süleyman Süleyman cemaati ayrı bir metodu var? Niçin Fethullah cemaati ayrı bir metodu var? Niçin Nurcu yazıcı kesim ayrı bir metodu var? Niçin yeni kesil ayrı bir yeni yeni nesilin ayrı metodu var? Halbuki Nurcudur. Yeni Asya'nın ayrı metodu var. Halbuki Nurcudur. Ve bu şekilde. Şu anda ihvancılar mesela. Kimisi kutupçudur, kutupçudur, kimisi ihvancıdır, kimisi bannacıdır, kimisi e, Said Havvacıdır, kimisi e, ne bileyim böyle isimleri çoğalt. Bakıyorsun ki bu niçin bu Said Havva'nın tesiri altında kalmış, bu Said Kutub'un tesiri altında kalmış, bu Hasan Elben'in tesiri altında kalmış. Bu ya, ya arkadaşlar yani <gülüyor> bu İslam'ın hakim olmadığı imamın yokluğunda ve imamın olmadığı bir dönemde bu ihtilaflar gayet gayet tabiidir. Bunları birleştirecek veyahut da bunları toparlayacak bir güç olması gerekiyor. O gücün yokluğunda bu gayet normaldir. O zaman ilim öğrencisine, ilim öğrencisine veyahut da ilim talebesine düşen şey nedir biliyor musunuz? Bütün bu gruplardan bağımsız, ashabın anlayışına, Kur'an ve sünnete bağımlı kalacak ve gayet yumuşak bir üslupla insanlara yaklaşacak. Aynen resullerin toplumlarına yaklaştıkları gibi. Biz geçmiş resullerin hayatlarına baktığımız zaman toplumlarına yani il gönderildikleri zaman toplumları neydi? Küfür üzerinde idi. Onlara nasıl nasıl kendi inançlarını veyahut da kendi risaletlerini aktardılar? Ali satt ve selam azılı büyük azılı küfür toplum içerisinde idi. Ve bu İslam İslam'la görevlendirildiği zaman Ali satt ve selam ondan başka kimse Müslüman yok. Sonra işte zevcesi ...sonra işte Ali bin Abi Talib... ...ve, ve bu şekilde zamanla şey oldular... ...bu Resul ve Vesselam ile... ...ona inanan insanlar... ...bu toplama, topluma olan... ...teveccühleri neydi? Yani bunu gayet bir, güzel bir şekilde kavramak lazım. Biz davetçiler... ...ashabın anlayışına uygun olan davetçiler... ...yerinde gereği gibi davetçi olmamız gerekiyor. Aşırı olmayacağız... Vurcu kırıcı olmayacağız. Kalp kırıcı da olmayacağız. Gayet güzel bir şekilde bir meseleyi anlatmak istediğimiz zaman delilleriyle aktaracağız. Kabul ederse isin, kabul etmezse dersin ki Allah sana mübarek kılsın. Der ki vallahi ben mahtur edeyim. Deriz ki Allah sana mübarek kılsın. Biz hücceti oluşturmaya çalışalım. Güzel bir uslupla yani e, kavga yapmaksızın, efendim e, vurmaksızın, efendim tekfir etmeksizin biz... Hakkı insanlara sunmaya çalışacağız. Hakkı hak olduğu gibi. Ey bidatlardan ve hürafelerden tasfiye ettikten sonra o tasfiye edilmiş öz olan İslam'ı bu insanlara kabul Kabul etmedi deriz ki Allah sana mübarek etsin. Ve yine ben onu gördüğüm zaman selamı verir. Ve yine mesela bir araya geldiğim zaman dilim döndükçe ben ona anlatmaya çalışırım. Güzel bir üslupla, yumuşak bir sözle. Tamam mı? Ödülelse billah rabbike bil hikmeti ve'l mu'id el hasen. diyor Allah celle celaluhu. Yani maalesef <gülüyor> şiddet hatta aynı görüşten iki kişi bir araya geldikleri zaman, bir meselede ihtilafa düştükleri zaman bakıyorsun ki birbirlerine düşman oluyorlar. Ve biz bu an, şu anda bunu görüyoruz. İki kardeş, iki tane, mesela ikisi de selefidir. Bir meselede ihtilafa düştüler. Bakıyorsun ki o filan hocayı destekliyor veyahut da şeyhi. Bu da filan şeyhi destekliyor. Ve bu buna düşman, o da ona düşman oluyor. Biz bunu görüyoruz. Şu anda görüyoruz. Ha o zaman bu cemaat veyahut da o cemaat veyahut da şu cemaat veyahut da bu cemaat. Cemaat şu anda bu gruplar tamam mı? Bu gruplar veyahut da cemaat denilen bu cemaatlar mutlaka her cemaatin kendine göre bir yolcusu var. Yani bir lideri var veyahut da bir ustadı var. Biz kalkıp da bunları, bunları bir şemsiye altında toplamamız mümkün değildir. Biz gücümüz nispetinde anlatacağız. Eğer ben kendime bir ilim öğrencisi olarak kendime güveniyorsam, akideme, inancıma göre güveniyorsam, ben herkese açık olacağım. Fethullahçıların arasına da gireceğim. Eğer beni kabul ediyorlarsa kendimi daha doğrusu kabul ettirmeye çalışacağım. Ahlakımla İnancımla, sülükümle, hayat, yani bütün hayatımla kendimi, kendimi onlara kabul ettirmeye çalışacağım. Beni kabul etmeleri için değil yani Allah bana bu şekilde emrettiği için, Aleyhisselatü de bana bu şekilde gösterdiği için ben de kendimi o şekilde kabul ettirmem gerekiyor ki aralarına girebileyim ve aralarına girdiğim zaman ben bu akideye sahip olarak gireceğim. Onlardan birisi olarak girmeyeceğim. Yani nifaklık da yapmayacağım, casusluk da yapmayacağım. Yok efendim, ben selefiyim ama onlar arasına girdiğim zaman Fethullahçıyım veyahut da Süleymançıyım veyahut da Hizb-ül Tahrirciyim veyahut da Cemaat-ül Tekfir vel Hicradayım veyahut da veyahut da Hayır. Ben akidemle, inancımla, sülükümle, ahlakımla, bilgimle, her şeyimle ben mesela filan kişiyim. Ve onlara karşı olan uslubum Aleyhisselatü Vesselam'ın cahili toplumda toplumuna karşı üslubu olduğu gibi olmamız gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam ona o kadar eziyet ettiler, işkence ettiler, şu ettiler, bu ettiler. Hiçbir zaman onlara karşı ne silah çekti, ne de öldürdü, ne de bağırdı, ne de çağırdı. Bütün görevi neydi? Tebliğ edici. Tebliğ ediyor, tebliğ ediyor, tebliğ ediyor. Sen mesajını ulaştır. Kabul eden etsin, etmeyen etmesin ederse Allah razı olsun ne güzel. Etmezse deriz ki Allah sana mübarek etsin. Allah bu görüşünü sana mübarek etsin. Ve yine de biz kardeşiz ve var gücümüzle elimizden geldiği kadar yani yine karşılaşacağız ve yine çünkü bunlar tevil yapıyor. Tevil yapan insanlara, insanları tekfir etmek, İslam dairesi içerisinde dışına çıkarmak doğru değildir. Mesela filan, cema filan şahıslar, 10 kişi, 20 kişi işte filan Hoca'nın etrafında toplanıyorlar. Tamam toplansınlar. Biz de var gücümüzde gücümüz nispetinde Ali Satt ve selamın sünnetine uygun, menhecine uygun kendimizi insanlara sunacağız. İster kabul etsin, ister kabul etsin. Kabul ettiyse Allah razı olsun. Kabul etmediyse deriz ki Allah bu görüşün sana mübarek olsun. Bitti gitti. Vallahu alem. Eğer unuttuğum bir şey varsa hatırlat İbrahim kardeş. Dayım ben inşallah katkıda bulunayım da. Başlamadı mı da? Ee, şimdi ben, ben bırakmıyorlar ki saat Allah 10 oldu. Türkiye'de şu anda Türkiye'de şu anda e, 9muş. Ha bizim yarım saatimiz var inşallah. Bu bizim burada şu anda saat 10. Bizde tamam. bizde saat 10 şu anda. Hocam Allah razı olsun açıklamalar için kaydettim inşallah. Yalnız hatırlatmam lazım hocam. Musa abi inşallah buyur kardeşim. Ee, şimdi benim sorduğum biraz daha farklı bir şey. Mesela Türkiye'de cemaatler insan yetiştirirken diyorlar ki ihtilaflı meselelerden sakının. Örnek veriyorum. Ve diyorlar ki birlik esastır. Cemaatın birliği esastır. Bütün... Ha, bir, iş, no maalesef şeyi, maalesef. Orada bir nokta koy İbrahim kardeş. Cemaatın birliği esastır dedikleri zaman onların cemaatı mı yoksa Allah Resulü ve <gülüyor> Selam ile ashabın cemaatı mı? <gülüyor> onların cemaatı değil. Onların cemaati kimseyi bağlamaz, bağlayamaz. yani. Bugün İslam ümmetini bağlayacak üç tane, üç tane, üç tane, üç tane, üç tane şey var. Birincisi kitap, ikincisi sünnet. Ben anlıyorum maksat o noktayı maksat maksat gibi güzel bir şey. hani Unutmamak için. Sizin nereye değineceğinizi ben size yol açmak için inşallah değinirseniz ümmet bundan faydalanırsın diye söylüyorum. Örnek vereyim. Bir iki örnek vereyim inşallah siz ondan sonra söyleyin. Buyurun buyurun. Her cemaat biliyorsunuz mesela her cemaat kendi varlığını korumak e, Korumakla beraber büyümek için bir mücadele veriyor Maalesef-i şedid yani e, İslam'ın sancağını yüceltirken kendi sancağını da beraber yüceltiyor Her tip hastalıklar var Hatta buna örnek verirken Hasan Elbenna Rahimullah'tan örnek veriyorlar Diyorlar ki bir gün bir beldeye uğradı O belde Müslümanları arasında ...teravih namazıyla ilgili ihtilaf vardı. Kimisi dedi sekizdir, kimisi dedi yirmidir. Ancak bunlar birbirlerinden ayrıldılar ve değişik camilerde namaz kıldılar. Üstad oraya uğradığı zaman ona sordular, dediler ki bizim aramızda böyle bir ihtilaf var. Ne diyorsunuz? Elbenna rahimullah onlara dedi oraya. ki... ...yani Aha. İslam'ın birliği... ...İslam'ın birliği hani esastır birbirini sevmesi farzdır. Ancak sizin bu bahsettiğiniz namaz ise sünnettir. Siz bir sünnetten ötürü bir farzı mı çiğnediniz? Gibi bu örneklerle yani elbette biz burada Hasan Elben Rahimullah'ın mesajını anlıyoruz. Ancak bu örneklerle bir cemaatin içerisindeki bir fert Kur'an ve sünneti hatırlattığında hemen ona diyorlar ki sanki prensiplerimizden farklı bizim ilkelerimize uymuyor diyeyim. Reddediyorlar. Örnek vereyim bir Müslümanın başına gelen bir şeyi söyleyeyim, bir gün bir Müslüman yani bir cemaata mensup bir Müslüman beraber oturduğu arkadaşlarına kitab-ı tevhidi okuyordu. Ee, Muhammed bin Rahimullah'ın kitab-ı tevhidini okuyor, onun abileri, kocaları bunu öğreniyorlar ve o gence soruyorlar, diyorlar ki için sen bunu okuyorsun? O da onlara cevap olarak diyor ki yani niçin okutmayayım? Hani diyorlar sen bunu okutamazsın. Niçin diyor? Çünkü diyorlar bizim programımızda bu kitap yok. O da diyor ki lütfen bana bu kitaptan gösteriniz. Benim dinime aykırı veya içinde bid'at bildiğiniz, hurafe bildiğiniz veya zayıf bildiğiniz bir hadis söz konusuysa bunu bana haber veriniz. Ben de bundan sakınarak bu kitabı okuyayım ama bu kitap hakkın kendisini söylüyorsan niçin beni bundan engelliyorsunuz gibi cevap verdi ve bu kişi ayrılıkçı olarak ilan edildi yani dediler ki bu adam bu cemaatin birliğini sarsıyor yani sanki hücceti e, cemaat denince hücceti ortadan kaldıran meşru bir sebep gibi gösteriliyor örnek verelim mesela Nurcu kardeşlerimiz içerisinde belki bir Müslüman sakal bırakmak isterse tepki görür ve ona derler ki onu bu işten alıkoyarlar icap ederse yani bu belki basit bir örnek ama bunlar gerçeklerimizdir. Yani bu anlamda cemaat bir kurum olması, sayısının çok olması, başında hocalarının olması mı bizi bağlayıcıdır? Yoksa tek de olsa hakkı kim söylüyorsa cemaat o mudur? Allah için bize bunu açıklayınız. Allah razı olsun. <gülüyor> Yani şimdi her cemaat kendine bir çizgi çizmiş ve o çizgide mücadele veriyor. Biz kalkıp da bu cemaatin kendine göre çizmiş olduğu çizgiyi, çizgimize göre onları yönetemeyiz. Yalnız şu var, yani siz biliyorsunuz birçok defa bu tür ayetler üzerinde konuştuk. Örneğin mesela En'am suresinin 153. ayetiyle, Nisa suresinin 115. ayetiyle, Ondan sonra e, efendim eee Maide suresinde, Bakara suresinde efendim Arap suresinde. Ondan sonra yani e, bunların etrafında olan e, hadisler mesela. Allah Allah Celle Celaluhu İbn Mesud radıyallahu ta'ala bunu birçok defa anlattık. İbn Mesud radıyallahu ta'ala diyor ki bir gün Ali ve selamın meclisinde otururken diyor. Bize şöyle eliyle diyor şöyle bir çizgi çizdi dedi ki bu Siratullah.'' sıratullah. Bu sıratullah. Ve buradaki bu sıratullahtan kastı yani işte İslam budur. İslam'ın İslam'ı açıklayan şey nedir? Allah kelamıdır. Ve Ali satt ve selamın sahih sünnetidir. Tamam mı? Dedi ki Ali Vesselam, satt ve selam İbn Mesud ondan naklediyor ve bu sünnet i Tirmizi'de mevcuttur? Ve Ahmed bin Hanbel aynı şekilde rivayet ediyor. Diyor ki bu sıratullah ve dosdoğru bir çizgi çiziyor. Ondan sonra diyor dedi ki bu dosdoğru çizgiyi çizginin sağında ve solunda dedi ki böyle kısa kısa çizgiler, çizgiler çizerek dedi ki ve hadi subul İşte bu çizdiğim kısa kısa kısa kısa çizgiler de bunlar da yollardır. Tamam mı? Ve alâ kulli sebilim minhu şeytan Ave şeytan ve her yol üzerinde, bu yol üzerinde ve yutta her yol üzerinde şeytan otur. Ne yapıyor? Yedgu ilahi. Ey o yola davet ediyor. Ondan sonra diyor hemen şu ayeti okudu bize diyor, İbn Mas'ud R. dedi ki, "ve anı haza sıratı Şubhesis ve doğrusu bu benim dost doğru yolumdur. Nedir? Yani İslam. İslam neye dayanıyor? Allah kelamına dayanıyor. <gülüyor> Allah'ın kelamını en iyi bir şekilde açıklayan kimdir? Allah Resulü Sellem'dir İşte bak bunlara fiilen açıklıyor. Tatbik ediyor böyle. Eliyle tatbik ediyor. Yani hem anlatışla hem de fiille. Parmağıyla veyahut da eliyle bu şekilde ne yapıyor? Çiziyor. İlk önce dost doğru çizgi. Sonra sağında solunda çizgiler. Ve diyor her, bu, her çizginin üzerinde bir şeytan var. O şeytan o çizgiye veyahut da o yola davet ediyor. Ondan sonra diyor ki şüphesiz ve doğrusu bu benim dost doğru yolumdur. Ey bu dost doğru yola tabi olunuz. Bu dost doğru yol şu anda herkes diyor ki ben Müslümanım herkes diyor ki ben İslam'a bağlıyım. Bütün fırkalara ve Selamın saydığı 73 fırka hepsi diyor ki biz diyorlar ki biz İslam'a bağlıyız. Birinden tut 73'e kadar. Tamam mı? Hatta Taifatul Mansur'a bu 73'ün içindedir. Tamam mı? Fettebi'uh. ay, bu dost doğru yola tabi olun. Ve la tettebi'u subül. Sakın diyor ki sağdaki ve soldaki yollara tabi olmayınız. Ve tefer feteferrakabikum en sebilî. Zira siz şu dost doğru yolu bırakıp sağdaki soldaki yollara o da sağdaki soldaki işaretlere kendinizi kaptırırsanız He, o zaman diyor bu sağdaki soldaki çizgiler efendim cemaatler gruplar şunlar bunlar isimleri ne olursa olsun sizi bu dost doğru yoldan alıkoyar sizi bu dost doğru yoldan alıkoyar dost doğru yolumuz nedir Kur'an'dır sünnettir Kur'an'dır sünnettir sünneti en iyi anlayan kimdir İmam Şafii midir İmam Abu Hanife midir Abu Mansur midir Abu Hasan'l-Eş'ari midir? Hasen el Banna midir? Kutub midir? Yoksa Abu Bakr, Umar, Hüthman Ali midir? Sünneti en iyi bir şekilde anlayan, ve Vesselam'a en yakın olan, yanında ve onunla beraber yaşayan insanlardır. Ve biz geçmiş, yani ondan sonraki, yani etmaat tabiinden sonraki alimlerimize baktığımız zaman, örneğin Abu Hanife ve İmam Şafii Rahimahullah, Ahmet bin Hembel, İmam Elbani Rahim Ollası fıtısalat en nebinin mukaddimesini orada zikrediyor. Her dört imamın şey ne diyorlar? Diyor ki İzâ sahhel hadîz fâhü ve Arapça bir kelime ile konuşuyor bunlar. İngilizce konuşmuyorlar. Farsça konuşmuyorlar. Tamam mı? Efendim Rusça konuşmuyorlar. İng Fransızca konuşmuyorlar. Fasih bir laf. Nedir? İzâ sahhel hadîz fâhü ve Şimdi bu İzazah el hadis ve huve mezhebi, Arapça bilen bir kişiye, maturidi bir kişiye, efendim eş'ari bir kişiye, nurcu bir kişiye, ikvancı bir kişiye, kutupçu bir kişiye, neyse artık ne olursa olsun. ders ki arkadaşlar sen şu Abu Hanife'nin sözünü bana açıklar mısın? Ne demektir İzazah el hadis ve huve Diyecek ki diyor ki hadis sahih -sah olursa o benim görüşümdür ve da benim mezhebimdir. Peki bu hadis kimin hadisidir? Allahu Teala'nın hadisidir. Peki bak bu hadis sahihdir. Niçin uymuyorsun? Yok diyor. Çünkü bu hadis benim çizgime uymuyor. Bu yani hadis benim çizgime uyacak diyor. Ben ben ben benim çizgim hadise tabi olmaz. Niçin? Çünkü diyor ben birçok hadise zan şeyle bakarım diyor. Ve biliyorsunuz akidede animlerin çoğu Ahad hadisleri akidede kabul etmiyor. Ravfat kardeşimiz bu meseleye değindi mesela, tamam mı? Ne amelde kabul ediyorlar, meşhur veya da مستفيد olursa diyen yani kabul etmiyorlar. Ya kardeşim, İmam Şafii aynı sözü söylüyor. İla sahih el hadis fehuve mezhebi. Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Hayatımda ve ölümümden sonra diyor, ben sahih hadise bağlıyım. Şafii rahimeullah diyor ki, benim kitaplarıma bakınız. Benim kitaplarımda diyor Ali satt ve selamın sünnetine uymayan bir söz varsa onu alın duvara vurun. Ve Ali satt ve selamın sözü. Var. Ve diyor ki ben hayatımda ve ve ölümden sonra diyor ben diyor sahih hadise bağlayayım. O zaman bugün sahih hadise uyan bir kişi aynı zamanda Abu Hanife'nin mezhebini taklid etmiş oluyor. Abu Hanife'nin mezhebi nedir sahih hadistir. Ben de diyorum ki mezhebim benim sahih hadistir. Benim benim mezhebim Allah ve celalühü'nün sözü ashabın anlayışına uygun. Ömer Ebu Bekir'in, Ömer'in, Üzmen'in, Ali'nin, ondan sonra cennetle müjdelenen insanların veyahut da ondan sonra işte İbn-i Mesud'dür, i̇bn şudur budur, Ebu Hureyra'dır, falandır filandır. Tamam mı? Benim mezhebim budur diyor. Sen madem ki Abu Hanife'nin, Abu Hanife'yi kendine bir İmam olarak kabul ediyorsan neden Ebu Hanife'nin şu sözünü kabul etmiyorsun? O zaman senin bu Ebu Hanife'nin sözü senin cemaatına, senin boyana uymadığı için sen onu reddediyorsun. Ha o zaman Ebu Hanife'nin veyahut da Şafi'nin ve da şunun bunun bazı sözlerini alıyorsun bazı sözlerini kabul etmiyorsun. Aynen Allah Celle Celaluhu buyurduğu gibi tamam mı? Yani siz kitabın bir kısmına bir, bir kısmını bir kısmına inanıyorsunuz bir kısmını inkar ediyorsunuz. Sustu mu? He, boş verelim sohbeti. Ders bitti orada. Öyle mi? He. Sı sırayı alalım. Hadi vallahi Allahu celle celalühü ve sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bugün dersimizi şey yapacaktık. <gülüyor> <gülüyor>